Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz etmek yardımcı fiili. Yardımcı fiilin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle birleşik fiil kavramını bilmek gerekir. Birleşik fiil, bir isim unsuruyla bir yardımcı fiilden, iki fiilden veya bir isim ögesiyle kaynaşan herhangi bir fiilden oluşmuş kelime öbeklerine denir. Etmek yardımcı fiilinin işlevleri 1. İsim ögesiyle anlam bütünlüğü oluşturduğu için isim ögesiyle birlikte tek kelime sayılır. Şurada oturan adam bavulları taşımama yardım etti. 2. İki Etmek yardımcı fiili anlamca bir isim unsuruyla kaynaşıp yan cümlenin veya temel cümlenin yüklemi görevini alır. Bu işe etse etse mühendis Kerim Bey itiraz eder. İnsaf et. Onları bir kere daha dinlesen ne çıkar? 3. Etmek yardımcı fiili kendinden önce gelen isimden ayrı yazılır. Fakat... Etmek yardımcı fiiliyle isim arasında ses düşmesi ya da ses türemesi oluyorsa bitişik yazılmalıdır. Örneğin, muhtelif dinlerde bazı hareket ve tavırlar bir yabancının anlayamayacağı anlamlar ifade eder. Cümlesinde ifade etmek ayrı yazılır. Hatamı affedin cümlesinde ise ses türemesi olduğu için bitişik yazılır. 4- Etmek yardımcı fiili, Türkçe isimlerle kullanılmaktadır. Yardım etmek, analık etmekte olduğu gibi. Farsça isimlerle de kullanılmaktadır. Ümid etmek, feryat etmek gibi. Avrupa dillerinden alınma isimlerde de kullanılmaktadır. Prova etmek, vaftiz etmek gibi. Fakat birleşik fiil oluşumunun en büyük kısmını Arapça mastarlar oluşturmaktadır. Fethetmek, şükretmek, keşfetmek, kaydetmekte olduğu gibi. 5. Etmek yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiillerin çoğu deyim halinde birleşiklerdir. Örnek verecek olursak, unufak etmek, mat etmek, mırın kırın etmek. 6. Etmek fiiliyle kullanılan bazı birleşik fiiller isim tabanına getirilen la, le, lan, len landır, lendir, laştır, leştir ekleriyle de karşılanabilmektedir. Örnek verecek olursak imza etmek, imzalamak. İyi etmek, iyileştirmek. Hasta etmek, hastalandırmak. 7 Dilimizde bazı etmek yardımcı fiiliyle kurulmuş bileşik fiiller olumsuz şekliyle kullanılmaktadır. Aldırış etmemek, eksik etmemek, fayda etmemek gibi. 8 Etmekli bileşik fiillerin anlamlarından birisi de isim kısmının bir meslek olması ya da herhangi bir görevi yerine getirmek anlamında olmasıdır. Fakat dilimizde daha çok yapmak şekliyle kullanılan bu bileşik kelimelerden bazıları şunlardır. Asistanlık etmek, asistanlık yapmak, doktorluk etmek, doktorluk yapmak, kaymakamlık etmek, kaymakamlık yapmak. Şimdi yapacağımız konuşmayı etmek yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Ödevler kontrol edilecek Buyurun. Müsaade ederseniz derse girebilir miyim hocam? Tabii girebilirsin Ali. Fakat bize neden geç kaldığını söyler misin evladım? Hafta sonu tatili için abim gelmişti öğretmenim. Bu sabah onu yolcu ettik. Otogardan buraya gelmek bir hayli zamanımı aldı. Tekrar özür dilerim öğretmenim. Rica ederim. Fakat bu durum bir daha tekrarlanmasın lütfen. Şimdi dersimize devam edelim arkadaşlar. Öncelikle ödevlerimizi kontrol edeceğim. Lütfen herkes defterlerini çıkarsın. Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Seni dinliyorum Hilal. Fakat ödev konusundaysa hiçbir mazeret kabul etmeyeceğimi, ödevleri bugün kontrol edeceğimi söylemiştim. Şey hocam ödevlerimin hepsini ayrı ayrı yapmıştım. Fakat defterimi evde unutmuşum. Evimiz okula çok yakın. Öğle tatilinden sonra getirsem olmaz mı? Tamam Hilal. Seninki de öğleden sonra bakarım. Ben öğretmenler odasında olurum. Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü konumuza geçebiliriz. Şimdi de okuyacağımız metni etmek yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Çocukluk Arkadaşı Çok uzun zaman olmuştu onunla görüşmeyeli. Hasret artık taşınması zor bir yük olmuştu ki bir mektup geldi. Bana birkaç güne kadar Ankara'ya geleceğini haber veriyordu mektubunda. O an hissettiklerimi anlatamam. Çok mutluydum. Onu evimde ilk kez misafir edecektim. Bir de yazmamış mı? Seni de rahatsız edeceğim 3-5 güne kadar diye. Rahatsızlık olur mu hiç? Bundan büyük mutluluk olur mu bana? Onun gelmesini dört gözle bekliyorum. Mektubu aldığım günden beri değişik planlar kuruyorum kafamda. Onu nasıl rahat ettiririm diye düşünüyor, onunla yapacaklarımızı hayal ediyor ve her şeyi ...en ince ayrıntısına kadar hesaplıyorum. Mesela geldiği gün... ...yani ilk gecemizde... ...onunla bol bol hasret gidereceğim. Tıpkı eski günlerdeki gibi... ...uzun uzun sohbet edeceğiz. Eski günleri yad edeceğiz birlikte. Çocukluğumuzdan beri ayrı kalmanın hasretini gidermek... ...herhalde öyle basit bir şey olmasa gerek. Yaşadığımız onca şeyi hatırlayıp güleceğiz... Belki de zamana bu denli hızlı geçtiği için isyan edeceğiz kim bilir. İnsanın en yakın arkadaşından ayrı kalması ama onu hiç unutmaması çok değişik bir duygu. Neyse ki yarın geliyor. Bunca yıllık ayrılıktan sonra ona kavuşuyorum. Belki de onunla birlikte özlemini çektiğim çocukluğuma da kavuşuyorum.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 İsim ögesiyle anlam bütünlüğü oluşturduğu için, isim ögesiyle birlikte tek kelime sayılır. Örneğin, Şurada oturan adam, bavulları taşımama yardım etti. 2. Etmek yardımcı fiili, anlamca bir isim unsuruyla kaynaşıp, yan cümlenin veya temel cümlenin yüklemi görevini alır. Örneğin, Bu işe etse etse, mühendis Kerim Bey itiraz eder. İnsaf et. Onları bir kere daha dinlesen ne çıkar? 3.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 Türkçe öğreniyorum.